gün yapmak ya da güne katılmak haram mıdır? Yani bununla alakalı hani fukahası diyor ki bir akit meclisinde eğer bir menfaat borç hakkında söz konusu olursa bu caiz olmaz. Burada kerahat var diyenler, mekruhluk var diyenler var. Caiz olmaz diyenler var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve buyuruyor ki yani eğer bir borç vermede menfaat söz konusu olursa, borç verenin menfaat denmez söz konusu olursa bu caiz olmaz. ve mekruh olur diyenler var ama biz caiz olmaz bunu alalım. Peki burada durum nedir? Siz 10 kişi bir araya geliyorsunuz. Herkes 100 lira veriyor. Ben bu ay 100 verdim. Gelecek ay 1000 lira alıyorum. Borç verdiklerimden 1000 lira almış oldu. Yani o paraya ihtiyacım vardı. Eğer Akit Meclisi'nde bu şart koşulursa diyor İmam Kerhi, olmaz. Ama şart koşulmadı. Bu şekilde bir işlem yapsalar olur mu? Olur. O halde doğrusu nedir? Bu kardeşlerimiz nasıl yapsınlar? Gelecek ay şuna veriyoruz, sonrakinde buna veriyoruz diye yapmasınlar. Desinler ki biz bir araya gidelim. Herkes bir kardeşimize bin lira yardım yapsın bu ay sana bin lira yapalım gelecek ay ona yapalım herkes araya yüz lira koysun yine yani yardıma niyet etsinler bu ay sana bin sonra sonra sonra on kişi var on kişi bin bin yardım ediyoruz yani bu şekilde yaparlarsa caiz olur ama bu ay yüz veriyorum gelecek ay ben bin alacağım sonraki ay sen bin alacaksın bunu bu şekilde borç akti gibi yaparlar ise bu şekilde de bir menfaatlenme olursa caiz olmaz ama hepimiz verelim. Bu ay işte Fatıma'ya, gelecek ay Zeyneb'e, sonra Hatice'ye bu şekilde yardım ediyoruz. Sisteme bağlarlarsa caiz olur.